Euzü billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Fatiha suresi Mekke'de risaletin başlangıcında nazil olmuş olup 7 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bütün hamdler, övgüler alemlerin Rabbi Allah'adır. O Rahmandır, Rahim'dir. Din gününün Hesap gününün tek hakimidir. Haydi öyleyse deyiniz yalnız sana ibadet eder, yalnız senden medet umarız. Bizi doğru yola, sana doğru varan yola ilet. Nimet ve lutfuna nail ettiklerinin yoluna ilet. Gazava uğrayanların ve sapkınlarınkine değil. Amin. Bakara Suresi. Bakara Suresi Medine döneminde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 ve işte bunlardır felah bulanlar inkâra saplananları ise ister uyar ister uyarma onlar için birdir imana gelmezler Allah onların kalplerini ve kulaklarını mühürlemiştir gözlerine de bir perde inmiştir bunların hakkı büyük bir azaptır öyle insanlar da vardır ki Allah'a ve ahiret gününe inandık derler oysa iman etmemişlerdir. Akılları sıra Allah'ı ve iman edenleri aldatmayı kurarlar. Kendilerinden başkasını aldatamazlar da farkında değiller. Kalplerinde bir hastalık vardır. Allah da onların hastalıklarını daha da ilerletti. Bu yalancılık ve samimiyetsizlikleri sebebiyle bunlara gayet acı bir ceza vardır. Ne zaman onlara yeryüzüne fesat saçmayın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 Haydi bana şunları isimleriyle bir bildirin bakalım, dedi. Sübhansın yâ Rabb! Senin bize bildirdiğinden başka ne bilebiliriz ki? Her şeyi hakkıyla bilen, her şeyi hikmetle yapan sensin, dediler. Allah, Adem, eşyanın isimlerini onlara sen bildir, dedi. O da isimleriyle onları bildirince, Allah buyurdu. Ben size demedim mi ki,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 recû edenlerle beraber siz de namaz kılın. Halka iyiliği emredip kendinizi unutuyor musunuz yoksa? Halbuki siz Tevrat'ı okuyup duruyorsunuz. Artık aklınızı başınıza almayacak mısınız? Sabır göstererek, namazı vesile ederek Allah'tan yardım dileyin. Gerçi bu çok zor bir iştir. Fakat içi saygıyla ürperenlere değil, içi saygı dolu olan bu müminler Rab'lerine kavuşacaklarını ve ona döneceklerini iyi bilirler. Ey İsrail'in evlatları, size ihsan ettiğim nimetimi ve vaktiyle sizin atalarınızı diğer insanlara üstün kıldığımı hatırlayın. Öyle bir günden sakının ki o gün hiç kimse başkasının yerine bir şey ödeyemez. Kimseden şefaat kabul edilmez, hiç kimseden fidye alınmaz.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 sizi kurtarıp, siz bakıp dururken gözlerinizin önünde Firaun hanedanını boğmuştuk ve bir vakit Musaya 40 gecelik bir süre ayırmıştık. Ama siz Musa'nın ayrılmasından az sonra buzayı ilah edinip öz canınıza kıymıştınız. Bundan sonra şükredesiniz diye biz sizi affettik. Musaya kitap ve furkanı verdik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 Onların gizlediklerini de bilir, açıkladıklarını da. Onların bir kısmı da ümmîdir. Kitap nedir bilmezler. Bütün bildikleri, kendilerine anlatılan bir takım kuruntu ve uydurmalardır. Onlar sadece bir zan içindedirler. Elleriyle kitap yazıp, biraz para almak için, bu Allah tarafındandır diyenlerin vay haline.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 Onların kimine yalancı deyip kimini öldüreceksiniz ha? Kalplerimiz perdelidir dediler. Öyle değil. Kâfirlikleri sebebiyle Allah onlara lanet etti. Onun için pek az iman ederler. Onlar Allah tarafından ellerindeki Tevrat'ı tasdik eden bir kitap gönderildiği zaman daha önce kâfirlere karşı zafer kazanmak için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 kendi kitaplarından başkasını inkar ederler. Onlara de ki, size gönderilen Tevrata inanma iddianızda samimiyseniz, peki ne diye daha önce Allah'ın nebilerini öldürüyordunuz? Musa size en açık delil ve mucizelerle geldi de, sonra kalkıp onun yokluğunda bu zayı tanrı edindiniz. Siz öyle zalimlersiniz işte. Size verdiğimiz kitaba kuvvetle sarılın ve onu dinleyin diye, Tuğru tepenize kaldırıp, sizden, atalarınızdan kesin söz aldık. Onlar, dinledik ve fakat isyan ettik, dediler. Çünkü kâfirlikleri sebebiyle, bu zahya tapma sevgisi iliklerine işlemişti. De ki, eğer mü'min iseniz, imanınız size ne kötü şey emrediyor. De ki, eğer Allah katında,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 senin kalbine o indirmiştir. Kim Allah'a, meleklerine, resullerine, Cebrail'e, Mikaile düşman ise, iyi bilsin ki, Allah da kâfirlerin düşmanıdır. Biz sana apaçık ayetler indirdik. Onları yoldan çıkan sapıklardan başkası inkâr etmez. O fâsıklar, hem bunları reddedecek, hem de ne zaman bir anlaşma yapsalar,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 ve ne de üzüntü duyacaklardır Yahudiler Hristiyanlar hakiki bir din üzere değil Hristiyanlar ise Yahudiler hakiki bir din üzere değil dediler Halbuki her iki topluluk da kitabı Tevrat ve İncil'i okumaktalar Dini bilmeyenler de onlarınkine benzer sözler söylediler Allah kıyamet günü anlaşamadıkları hususlarda hükmünü verecektir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 insanlara sevap kazanmaları için toplantı ve güven yeri kıldık. Siz de makamı İbrahim'i namazgah edininiz. İbrahim ile İsmail'e de tavaf edenler, itikafa girenler, rükû ve secde edenler için bu evimi tertemiz bulundurun diye emretmiştik. Ve o vakit İbrahim, Ya Rabbi, burayı güvenli bir şehir yap. Buranın halkından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 Onların işlediklerinden sorguya çekilmezsiniz."